Miktat Kadoğlu'yla havadan, sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın, abi Günaydın. Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Evet, şimdi bazı gazetelerde de spekülatif bazı haberlere rastlıyoruz. Yağacak da, yakacak da diyor mesela. Bir anda. Ya. Evet. Yani rivayet, rivayet muhtelif. Sizden bir gayri resmi hava durumu alırsak nasıl durum? Başka biliyorsa doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi İstanbul için konuşursak, tabii herhalde onlar Türkiye'nin genelini mi konuşuyor, ne yapıyor? Önümüzdeki 13 Temmuz'a kadar İstanbul'da yağış yok. Halbuki mesela bugün şey görüyoruz. Yağmur, Trakya, Marmara, Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde etkili olacak diyor. O zaman İstanbul Trakya'da değil. Değil evet. Böyle bir Marmara'da şey var. Da, da değil. <gülüyor> İstanbul' kendi başına bir şey. Evet bağımsızlığını ilan etmiş. Biliyorsun İngilizce bir söz var işte istis ist. West is west. İstanbul is something else diyor. Evet. <gülüyor> Batı batıdır, doğu doğudur. İstanbul başka bir şeydir. Aslında yani e, İstanbul'da gerçekten yağış gözüküyor. Aslında 21 Temmuz'un Temmuz'a kadar yani büyük bir miktarlarda çok böyle belirgin bir yağış gözükmüyor tahminlerde. Hmm. Yani Temmuz ve de, şey de sıcaklık bakımından da e, konuşmak gerekirse e, yine 21 Temmuz'a kadar Mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcak hava yine tahminleri gözükmüyor. Yani onları nereden bakıyorlar? Ya biraz kaçtılar biliyorsunuz. Yani başlığı öyle atıyorlar da içi belki doğru yazmışlar. Bilmiyorum. Evet, ben hocam, de hiç haberin ayrıntısına girmedim ama batı ve kuzeye yağmur geliyor. Diğer yerlerde sıcaklıklar normali aşacak diye böyle bir yağacak da yakacak da diye yakıcı evet. bir su, güzel, başlık su, su, su güzel başlık vermiş. Şey evet. <gülüyor> Güzel de kızlar koymuşlar zaten fotoğrafın hmm. yanına. Gemiden inip belki de, dolu. Belki de kızlar yakacaklar birilerini bilmiyoruz. Evet. <gülüyor> da geçti geldi de. Vallahi hocam bugün 29 derece İstanbul. Yarın 31. Ee, Öyle bir durum Çarşamba evet. 31 derece. Ee, Perşembe günü 24 derece düşüyor tekrar. Ne oluyor bu iş? Cuma günü 25 derece oluyor. Yani bu birkaç gün bu birkaç gün mensublarının altında hava sıcaklığı. Ee, hafta sonu 29'a çıkıyor tekrar. pazar günü 27, Cumartesi 29, pazar 27, Pazartesi 29. Haftaya Salı günü yine 30 derece oluyor. Şimdi. Yani, evet, yani 29 ile 31 derece arasında oynuyor öyle mi? Evet. Yani 27 de var pazartesi günü demiştiniz. Evet. Yani en sıcak gün çarşamba gözüküyor. Sonra perşembe, cuma, havas sıcaklıklara da düşüşler var. Özellikle perşembe günü çok belirgin bir düşüş var. Çünkü yıldızdan tam kuzeyden rüzgar biraz kuvvetli esiyor. Perşembe günü kaç derece demiştiniz? Bir dakika. Herşemde 24. 24'e kadar düşüyor evet. Yani 5 derece falan 6 derece düşüyor. Ee, ondan sonra şimdi hava tahmininde tek en önemli şey gözüken benim için bu yağışsız günlerde. Ee, cumartesi'den itibaren nem yükseliyor miktarı olarak. Nem miktarı yükseliyor. Yani burada otu sıcaklığına bakıyorum. Şimdi sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkıyor. Yani nem men miktarını artırıyor. Herhalde bu kuzeyden, sürekli kuzeyden bir rüzgar var. Eğer bu rüzgarlar lotos olsaydı koyraz yerine o zaman 35 falan bulurduk. Yani şimdi e, teşekkürler koyraz diyelim. Poyraz hava evet. açıkken sıcaklığımızı düşük tutuyor. Valla işte böyle yağacak yakacak Nazevin. E, yağış e, görünmüyor evet. O, o zaman bu Hı. haber. Yağış gözükmüyor. Yani şeye baktığım zaman mesela 20-30 tane tahminin bir de baktığım zaman e, yani tüm modelleri bir arada inceydim zaman çok azında hafif bir yağış gösterişi var. Gösteriyor. Çok az modellerden çok azı hafif. O da ayın 9'u ile onu arasında hafif bir yağış gösteriyor. Bir de altısında. Ama çok azı yani bu modellerin ki bir şey yok yani tahminde böyle bir fikir birliği yok. Genellikle bütün modeller açık, az bulutlu bir hava gösteriyor. Özellikle şu perşembe günü e, mevsim normallerinin 5 derece altına düşüyoruz 9'unda. Herhalde o bulutlanmayla beraber, o soğumayla beraber bazı modeller yağış gösteriyor ama Miktar bakımından da önemli bir yağış değil. Eğer yağış olursa da çiselecek gibi ya da kısa süreli bir yağış olacak gibidir bu. 12 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin biraz altında olacağız. 12 Temmuz'a itibaren mevsim normallerine çıkması bekliyoruz. Yine 21 Temmuz'a kadar da önemli bir yağış gözükmüyor İstanbul'da. Yani böyle bir durum. Evet. İstanbul e, gen... başka bir yer. Evet, İstanbul. Yani zaten haberim bende o içeriğine baktım. Fakat zaten iç, içeriği yokmuş, o kadarmış haber. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. İşte ben de böyle kandırıkça haberlere çok kızıyorum ha. Böyle başta atıyorlar böyle mecaziyle, siz bir dalıyosun içine bir şey yok. O zaman kendimi kandırılmış hissediyorum bana. Öyle gazeteleri okumamaya çalışıyorum da ondan sonra öyle gazeteleri uzak tutuyorum. Beni kandıran gazetelerden... O zaman geldi. bütün gazetelerden uzak durmak zorunda kalabilirsiniz yalnız. Yok. Açık gazeteye takılıyorum. Ya tamam. Ya. <gülüyor> ya. Bir gazete var yine Allah'tan. Ee, Teşekkür teşekkürler. Peki e, şimdi e, bu... E, ...genel... E, bu şey ayını görmedik ama bundan önceki bütün e, ay, ilk altı ay içinde en yüksek sıcaklıklar rekoru birbir ardından kırıldığını biliyoruz NASA'dan filan. Bu bu yılın da tarihteki en sıcak yıl olmasına doğru bir şey gösterir mi acaba? Sizin bu o konuda bak bir baktınız hmm. mı? Şey bir şey görmedim ben yani şu an herhangi bir istatistik yayınlamadı benim baktığım sitelerde. Genellikle muson vesaire sel haberleri var dünyanın her tarafında. Bir yandan da kuraklıktan bahsediyorlar da henüz daha bir şey yayınlamadı. Ne kadar sıcak ne kadar soğuk ama genellikle sıcak geçiyor dünyanın genelinde tabii. Evet yani benim e, takip edebildiğim kadarıyla Haziran ayına kadarkilerin hepsini gördüm ben. Evet ee, tam böyleydi. Tümü şeydi, kaydedilmiş en sıcak aydı. Hı -hı. bütün kayıtların tutulmasına başlamasından beri Haziran'ı atladım yalnız yani onu at göremedim yakında o zaman çıkaralım şeyi. daha dur Temmuz'un başındayız adamlar hafta sonunda çalışamamıştır evet. <gülüyor> de kayıtları öyledir. bir analiz etsinler ama yani ama epey sıcak geçti bu sene dünya genelliğinde ama bakalım Haziran ne oldu yani İstanbul'a bakarsan senin gidiyor. Evet. Ama İstanbul işte, öyle. Evet. Amerikalılar da işte kendilerini dünyanın tabii merkezi hissettikleri için genellikle mesela hmm. çok kar ve soğuk olursa bazı kesimlerinde Amerika'nın o zaman yoktur. Küresel iklim değişikliği filan hmm. zehabına kapılıyorlar ama bu doğru değil tabii. Evet, dünyada Amerika Türkiye'de de İstanbul bu. Evet. Çünkü İstanbul'da kar yağarsa Türkiye'ye ya aynı hikaye. Evet aynı hikaye tabii. O nereden baktığınıza bağlı. Bu arada da ilginç bir şey e, dikkatimizi çekti küçük bir haber. Bu Kırgızistan'da büyük e, insanların çok sayıda insanın ölümüne yol açan ve göçmen olan yani Özbeklerle Kırgızlar arasında e, çatışmalara da yol açan olayların kökeninde de gene e, kuraklık ve iklim değişikliğinin Aa. yattığına dair bir rapordan bahsediyordu Voice of America. İlginç yani. Doğrudur çünkü bu tür olaylar genellikle sosyal olaylara tetikliyor, gizli kazanış olayları açığa çıkartıyor yani o bir kırılma noktasına getiriyor insanları. Ben de dün bir haber görmüştüm gazetede bu neydi başbakan yardımcısı Bülent Alınç bir yerde yağmur duasına katılmış Türkiye'de. Manisa'dan mı orada bir yerde? Yapmamıştır. Vallahi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani. Hani biz İstanbul'da yağmurdan bıktık ama Anadolu'da da yağmur yağmurlu yerler var yani. Politikacılar bile bu işe el göre. Eyvah, evet. Ee, fakat bu da tabii mi? yani bir yanıyla işin tamamen dünyanın bir yanıyla derinlemesine kuraklıklar olmasını, bir yanıyla da sulara boğulmasını yani Çin'de ve Hindistan'da büyük bir felaket haberlerini bir bir ardından izledik. Bütün yani rakamlarda daha daha bu yüz, böyle bu şekilde gelişiyor zaten. Yani tam bir evet. derece son 30 yıl içinde filan dünya yükseldi zaten. 2100'e kadar da en az 2 derece daha yükseleceği düşünülüyor. Evet. E, e, çok acayip rakamlar var. Mesela tropik ormanların yağmur ormanlarının filan yarısı e, gitmiş hali hazırda gitmiş. Yani bunlara işte ekosistemin akciğerleri deniyor. 2030'a kadar sadece 20 yıl içinde yüzde onunun bu, bu böyle giderse yüzde kalacağı söyleniyor. Yüzde on ormandan bahsediliyor. Zaten balıkların da mesela büyük balıkların yüzde gitmiş denizlerde. Evet. Islak alanlarında sulak alanlarında yani onlar da ekosistemin bir tabii, e, böbrekleri sayılıyor. Bir benzetmeyle, analojiyle. Onlar da 20. yüzyıl içinde yarısı, yarısı gitmiş mesela. Evet. Şimdi burada bir haber var. Bu e, kuraklık küresel olarak pirinç e, şeyini tehdit ediyor diyor. Tayland, Vietnam bunlar dünyanın en büyük iki... Pirinç satıcıları. Yani pirinç üreticileri evet. Evet. nasıl hocam pirinçte ben artık uzak duruyorum. Göbek yapıyorum. nişasta mılar, ne diyorlar? Evet. <gülüyor> Öyle kabuklu pirinç yemek lazım aslında. Ya onun adında bulgur mu diyorlar? Kabuklu pirinçten ama daha kabuklu pirinç hiç görmedim yani. Nerede? Kahverengi pirinç var ha, aslında. E, bulgur satın. desene. Bulgur değil mi o? Bulgur Yok. değil hayır. O buğdayda yani. Bu pirincin kabuklu olanı da satılıyor <gülüyor> ve gayet <gülüyor> lezzetli yani. Neyse herhalde kapuklusu kabuksuz. Olmayacak gibi duruyor burada. <gülüyor> evet. Yani bu böyle bir problem var. Bu, bu pirinç şeyinde. Bu işte aslında bu şeyleri takip etmek lazım. Bu pirinç tehlikede olduğunu söyleniyor. Evet gıda ee, krizi. Yeni evet. bir gıda krizine her an sokabilir tabii. Dünyanın belli kesimlerini. Hatta global krize. Evet bu böyle bir problem. Geçen hafta ben şey gittim. Siz duydunuz mu bunu? Yenice Ormanları diye Karabük'te. Yenice. Ee, hayır. Böyle saklı bir bahçe dünyada Türkiye'de. Siz Daha bayağı bir. bir yer. Siz bayağı keşfe başladınız Türkiye'de. Doğru hocam. Şu anda ayaklarım hepsi yaralı. Geçen <gülüyor> <gülüyor> hafta sonunda çekime gittik şey Yenice Ormanları'na, kanyonda, sularda. Hayatta itibar suya, bilime kadar girdim o dağlarda, taşlarda ama onun ormanları, orası çok tuhaf bir yer yani. Böyle Karadeniz'den önünde küçük bir tane dağ silsilesi var, bir kanyon var. Oraya acayip bir tropikal bir hava vermiş. Oraya. Tropikal bir iklim oluşturmuş orada. Yani orada tropiklerdeki gördüğün bütün bitkileri, hatta Akdeniz bitkileri hepsi Karadeniz kıyısında toplamış. Bir fındık ağacı var orada. İnanmazsınız abartman boyunda böyle bir yer yani bu Nikolay, ye, yani. yenice nereye yakın Karabük şey tam safranbolu bir saat yanında yani otel falan yok orada birkaç tane yemek testleri var orada yani porsuk ağacı var ben porsuk diye ağaç bilmiyordum porsuk çayı vardı bir tane de şey, hayvan var porsuk ağacını da gördük hepsi anıtsal ama böyle dev yükseliyor böyle korkunç bir yer yani tam bir tropik ormanlar var Türkiye'de. Çok saklı şeyler var Türkiye'de ve orada ilginç böyle bir durum. Yani Karadeniz gelenekle arka tarafa doğru ulaşamaz eksi yağışı vesaire Ama buradaki ön dağdaki dağ biraz alçak. O dağı kolayca aşabiliyor nemli hava ve geldiği zaman bu içeriye biraz çöküyor o dağı aşarken. Çöktüğü için de bölge sıçak oluyor o, o vadi. Sıcak olduğu için de Akdeniz iklimi, bitkileri büyüyebiliyor orada. Bir de çok nemli, yağışlı. Çok değişik müthiş bir yer hocam. Allah evet, var. Gizli bir tropik ve siz bayağı her hafta bir yenisini keşfeder bir kaşif çağdaş bir kaşif oldunuz. Sorma hocam göbek de eridi yani iki <gülüyor> tane bir tane şey açtık kenarda bir delik daha açtım kenarda yani bir eridi. Ama Türkiye gerçekten müthiş bir yer ve biz bunu bilmiyoruz yani. Kenadırında evet, bu... yok. E peki hiç yok evet. Doğrusu çok ilginç. Bu yenice'deki mikro iklima gibi bir şey herhalde. Bu çok, tropik. Tropik bir mikro klima bölgesi. E peki, Ağaçları oraya, oraya Evet, çok ilginç. Oraya hez yapılmıyordur inşallah. Hidro. Orayla planlamamışlar. Orayda oraya da es geçmemişler. merak etme. Öyle mi? Ya yani ben espri yapmıştım ama yani. Yok abi oradaki orada kilarda ne olacak bu hezcin kanyon vesaire orası. o zaten o dere o kanyon bu bu oldukları zaman bitmiştir orası yani şey. Yani evet. orası bitmiştir yani öyle bir problem. Evet. Yani orada yani orayı görmeniz lazım hocam. Bir de kabalaklar, mabalaklar diye böyle bitkiler var. Ha bir de şey vardı orada. Çok değişik bitki türleri var. Oranın yenece kaymakamların sitesi var. Ona girip baktığınız zaman görüyorsunuz. Güzel avrat otu diye bir ot var. Evet. <gülüyor> bu neredendir, neresi ve Alıp getirdim hanıma bir tane. Vallahi baktım öyle bir normal ot ya. Allah Allah. Çok değişik şeyler. Ama şifalı bitki olarak çok kullanılan adı geçiyor da onun için. Öyle mi? mi? Evet. Ha, bir de Süleyman'ın mücru var filan böyle değişik. Bunlar böyle. Biz yani bu mesir macunu olmadığı zamanlarda herhalde bunları kullanıyorlarmış. Yani burada tıbbi bitkiler de var. Evet. Bu, şey, bir de orayı kaymakamda işe yapmış. Kırmızı. E, güzel yolları işaretlemişler ya yürüyüş güzegahları. Böyle yollar yapmışlar. Yani orman içinde yürüyorsun, kaybolman mümkün değil. Her taraf işaretlenmiş, tabelalar konmuş. Ya yani karşınıza aniden bir hayvan çıkabiliyor yani bir karaca. Etrafta böyle çok değişik kocaman ağaçlar, görülmemiş inanılmaz şeyler. Çok değişik bir yer. Evet. Türkiye burası. Bizim de haberimiz yok. Evet, çok iyi. Bunları programınızda ele alacaksınız. Evet, bu akşam İstanbul'dayız hocam. Bu akşam NTV 9'da İstanbul'u gezdik. Değişik yerlerini gezdik İstanbul'un. Bir tane şey var, tıbbi Dikya Bahçesi var Zeydiborlu'nda. Adalarda, birçok yerden yani, dolandık. Şimdi hocam bir tane şey var, bir yerde bir tane ım, güneş saati gördük. Çok güzel yapmışlar. İstanbul'da şey Evet, İstanbul'da da var. O bahçede. Sorun şu hocam, gecelerin saati nasıl anlarız? <gülüyor> ay, ay saat yok mu? Ay ay saat yok işte. Bak, <gülüyor> bak bunu da düşünmemiştik ha. arkadaş <gülüyor> dedi ki ben dedi fenerle fener gitti fenerle, fenerle gele bakalım dedi. O da nasıl olacak bilmiyorum. <gülüyor> öyle ilginç şeyler var. İstanbul'da da çok değişik şeyler var. Bahçeler var böyle saklı gizli. böyle keşfedilmeyi bekleyen milletin haberi olmadığı şeyler var. Şimdi bu yeniçi ormanların özelliği hocam kuzeyde olması çok serin ve sağlıklı yani orada insanlar kilo vermek için neler yapıyor yani neler hatta sağlığını bozanlar var sağlığını kaybedenler var kilo vereceğim diye yani gitseler burada iki tane dağlarda yürüseler böyle bir şey yapsalar hem sağlığını kazanırlar hem de güzellikleri görürler yani ancak tropikal ormanlara gitmeleri gerekiyor siz demin bahsettiniz de yağmur ormanları aklıma orası geldi evet çok yani, ilginç Resmen yağmur ormanları yani yağmur. yağmurlardan o şekilde boylamışlar o kadar. Evet. Hatta orada öyle yerler var ki insan gitmediği orman şey yerler var orada yenice yani hiç yol falan olmadığı için insanların dokunmamış daha ayak basmadığı yerler de var. Çok ilginç olas. Orada işte şimdi yavaş yavaş orası keşfediliyor işte bisiklet yarışları, kanyonlar, dağ tırmanma böyle her şey var orada. İşte gittik gördük oranın işte yani bir kaynak almıştı. Bunu bir insan çok şey fark ettirebiliyor bazen. Orayı keşfetmiş, fark etmiş. Bunu böylece... Işte dünyada da şimdi şey sayılmış orası... Dünya Doğal Hayat Koruma Vakfı'nın... ...koruması gereken... ...yüz sıcak noktadan biri olarak tespit etmişti orayı. Hmm, yani iyi be, o zaman belki... ...hES ve benzeri... ...müdahaleleri... ...engellemek daha da... ...daha kolay olabilir belki inşallah da bu HES'çiler acayip hocam her tarafa saldırıyorlar yani orada da hayret bir şey yani <gülüyor> bilmiyorum ne diyeyim ben ya o, o kanyon içine girdik biz yürüdük orada orada da yapmışlar yani böyle bir HES'e benzer küçük bir şey koymuşlar oraya bir setler duvarlar borular. bütün o su gelmiş bir kere hepsini götürmüş yani böyle bir <gülüyor> durum var böyle evet. HES'ler tanımıyor ama net hocam. Açık açıyor, Ben davet ediyorum yeni Ormanları'na. Ee, ya yani bir de şey var. Güney değil. Serin bu. Şimdi önümüzdeki günlerde güneyde çok sıcak olacak havalar. Çok sıcak olan havalarda insanların çok sıcak olan yerlere gitmesi doğru değil. Evet ama i̇nsanlar her zaman o, onu tercih ediyor insanlar nedense derse. Modadır nedir gidiyor yani. Moda. Bilimsel düşünce yok yani. Mantık şey bir şey yok. Oraya kışın gideceksin. Sonbaharda. İşte bu ormanlar tertemiz, pırıl pırıl, süper bir doğa var ki bunu görmek için herhalde tropiklere eklemem gerekiyor, Amazonlara falan. Ve burası Türkiye'de yenice. Sabrambolu'da kal, oteller yerleş, doğayı, tarihi, kültürü gör. Oradan geç doğaya bir yarım saatlik yol gör yani neredeyse düzgün yani şey gidersen. Böyle bir durum. Yani biz de geziyoruz Bu akşam İstanbul'dayız. Geçen hafta Trabzon Maçka'daydık. Görmedin mi başka? İnşallah kaçırmamışsınızdır. E, kaçırdım ben valla şahsen. Hocam tezalısın valla. Sonra o zaman öderdir. Maçka'ya gidiyorsunuz bu yazın. Sonra geri <gülüyor> <Yedici> doğrularına. <gülüyor> ben bir liste yapayım sizin Tamam bekliyoruz. Çok teşekkürler. Rica peki. ederim. Hoşçakalın. Miktat Kadıoğlu'yla havadan sudan...